Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına sordu. Sizler nesiniz? Sahabi ikram dediler ki müminleriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki peki imanınızın alameti nedir? Sahabi ikram şöyle cevap verdiler. Belaya karşı sabreder, bolluk zamanında şükreder ve Cenabı Hak'tan gelen kaza ve kadere rıza gösteririz.